Merhaba, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Birleşmiş Milletler panelinde bir araya gelen iklim uzmanlarından uyarı geldi. Çok hızlı hareket edin, aksi takdirde çok geç kalınmış olacak. Bir hafta süren müzakerelerin ardından yayınlanan 33 sayfalık raporda iklim değişikliğiyle mücadelede çok hızlı hareket edilmesi gerektiği belirtildi. Rapora göre büyük ölçüde petrol, gaz ve kömürün yanmasından oluşan küresel salımlar, 2000 ile 2010 yılları arasında daha önceki tüm 10 yıllık dönemler içinde en yüksek oranına ulaştı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre 100 yılın ortasında salımların %40 ila 70 düzeyinde azaltılamaması durumunda küresel ısınma durdurulamayacak. Yenilenebilir enerjiye geçişin önemine vurgu yapılan ve karbon yakıtların kullanımının hızının hızlı bir şekilde terk edilmesi istenen raporda yeni bir hamle yapılmaması halinde sıcaklıkların 2100'de, 3.7 ila 4.8 arasında değişebileceğine işaret edildi. Ayrıca bunun hedeflenen 2 derecenin de çok üzerinde olduğu hatırlatıldı. Kömürle çalışan enerji santralleri yerine, doğalgazla çalışan santrallerin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli olabileceği kaydedilirken, çok açık ki daha fazla ertelemek demek daha fazla kayıp demek. Eğer sıcaklık artışını 2 dereceyle ile sınırlandırmak istiyorsak, Hızla hareket etmeliyiz dendi. Konferans binasının dışında ise Greenpeace üyelerinin gösterisi vardı. Eylemciler bir an önce iklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçirmesini talep etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon raporla ilgili değerlendirmede bulundu. Diyor ki kendisi rapor küresel sera gazı salımlarının hızlandırılmış bir tempoda arttığını teyit etmektedir. Genel Sekreter Ban Ki-moon bütün ülkelerde yaptığı çağrıda 23 Eylül 2014'te New York'ta yapılacak iklim değişikliği zirvesine iddialı bildiriler getirmeleri için hızla ve cesaretle hareket etmelerini ve 2015 yılında küresel iddialı ve yasal iklim anlaşmasına ulaşmak için gerekli her türlü çabayı göstermelerini istedi. Ve güzel bir haberle devam edelim. Dersim'de pülümür çayı üzerinde yapılması planlanan HES ve 2 Projesi'nin Çevresel Etki sonlandırıldı. Dersim Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimi üyesi avukat Barış Yıldırım, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak Pülümür Çayı üzerinde yapımı planlanan Pülümür Regülatörü ve Hidroelektrik Santral projelerinin çevresel etki değerlendirme yani Çet süreci ile ilgili bilgi istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Müdürlüğü tarafından Genel Müdür Mustafa Satılmış imzasıyla verilen yanıtta bölgenin Bakanlar Kurulu kararıyla muhafaza ormanı olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Müdürlük tarafından verilen cevapta ayrıca bölgenin arazi yapısının tamamen taşlık ve kayalık yapıda olduğu, çok geniş ve çeşitli bir flora ve fauna'dan oluştuğu, çığ sebebiyle heylana maruz kalan yerlerde olduğu da belirtilerek söz konusu alanların muhafaza ormanları şeklinden başka herhangi bir uygulamaya tabi tutulmaması gerektiği, çet süreci içinde çet olumlu belgesi verilmesinin uygun bulunulmadığı belirtilmiştir deniyor. Preliminer regülatörü hes ve kırma eleme tesisisi beton santrali dahil projesine ait çet raporunun firmaya iade edilerek çet sürecinin sonlandırıldığı söyleniyor. Prelimürde hes ve iki regülatör projesinin Çet sürecinin sonlandırılması kararı Dersimliler tarafından tabii ki sevinçle karşılandı. Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma girişimi adına açıklama yapmış Barış Yıldırım. Diyor ki, Pülümür madisi boyunca planlanan regülatör ve kanal tipi Hester var. 9 Kaya deresinin Pülümür çayı ile birleştiği noktadan Pülümür'e doğru 6,5 km yukarıdan alınan su yaklaşık 12,5 km boyunca enerji tüneli vasıtasıyla enerji santraline verilecekti. Bu gerçekleşmiş olsaydı 12,5 kilometre boyunca su akmayacaktı. Suyun %10'u bırakılacaktı. Buradaki vadi ekosistemi tamamen yok olacaktı. Yine 9 Kaya Deresi'nin Pülümür Çayı ile birleştiği noktada regülatör inşa edilecekti. Bu da 9 Kaya Vadisi'nin ekosistemini yok edecekti diye konuştu kendisi. Ve ne sevinçliyiz ki bunlar gerçekleşmeyecek. Ancak unutmamak gerek. Bu kazanılan mücadelenin yanında yok olmakta olan pek çok ırmak ve ekosistem de hala var. Güneş elektriği üretimine yönelik yasal düzenlemeler alanında ilerlemeler ve sektöründe de gelişimine bağlı tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da güneş enerjisi uygulamaları gelişmeye başladı. Bu sevindirici bir haber daha. Hüsnü Özyen Üniversitesi kampüsünde 378 kW kuruldu güce sahip bir güneş elektriği santrali kuruldu. 1512 panelin kullanıldığı sistem kampüsteki 4 binanın çatısında toplam yıllık 510 MW saat elektrik üretimi öngörüyor Bu üretimiyle binaların elektrik ihtiyaçlarının %25'inin güneş enerjisinden sağlanacak. IETT tarafından geçen hafta yapılan açıklamada ise kuruma ait iki telli motor yenileme fabrikasının çatısına da 10 kW kurulu gücünde bir güneş elektriği sistemi kuruldu. Açıklamaya göre 42 panelden oluşan sistemle yıllık 14.000 kW saat Elektrik üretimi gerçekleştirilerek binanın elektrik ihtiyacının %2.6'sı güneşten sağlanacak. Eylül ayında ise Teknopark İstanbul'un merkez binasının çatısında 190 panelle 46 kW kurulu güce sahip bir sistem daha kurulmuştu. Evet güneş enerjisi gitgide yaygınlaşıyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.